...mikrofondaki hayalet. Evet. Bu gece sulu zırtlak bir giriş yapmak istemiyorum. Bu gece şiir de okumak gelmiyor içimden. Çünkü bu geceki hikayemiz... ...tam siz sevgili fanilerime göre. Siz nasıl diyorsunuz? <Gülüyor> buldum, buldum, buldum. Vakit nakittir. Çünkü bu gece pek bilinmedik bir hastaneye konuk olacağız. Orada genç ve başarılı bir doktor olan Mehmet'le bir acil nöbetini paylaşacağız. Ama bu gece tanışacağı hasta doktorumuzun ölüm ve yaşam hakkındaki bütün fikirlerini alt üst edecek. Çünkü... Nabız 80 ve düşüyor. testleri Mehmet Bey, nabız 75. Hayır, Doktor Bey, belki de uzmanımızı beklemeliyiz. Leyla Hanım, görmüyor musunuz? Kanama devam ediyor. Fazla vaktimiz yok. Peki, bu işlemi daha önce yaptınız mı? Evet. Ama sadece anatomi dersinde ve kadavralıcında. Nabız 70. Endişe etme. Şimdi A Nabız atmış beş. Doktor bey yanlış bir şey mi var? Ağurt. ağrıtı bulamıyorum. Kurşun çok kötü denk gelmiş. Of. Nabız elli beş. Yapabilirsiniz. Nabız elli. Hadi doktor bey yapabilirsiniz hadi. Ha, tamam ulaştım. art makası. Çabuk. Nabız. Nabız kaç? Nabız elli. Nabız atmış. Seksen. Nabız doksan. Tebrik ederim Mehmet Bey. Hastayı yaşama döndürdünüz. O zaman... Önce bu güzel haberi... Hastamızın ailesine verelim. Sonra da kahvemizi içelim. Çünkü uykusuzluktan ve korkunç... Baş ağrısından bayılmak üzereyim. Doktor Bey hemen gelmeniz gerekiyor. Ne olmuş? İntihara teşebbüs. Terk edilmiş bir depoda asılı halde bulunmuş. Peki yaşamsal veriler? Kalp atış hızı 20. Tansiyon 6'ya 3, solunumsa 12. Tam zamanında gelmiş desenize. Bundan emin değilim. Neden? Konuştuğumuz biri adamın 20 saatten uzun süredir orada asılı olduğunu söyledi. Demek ki 36 saattir tek uyumayan ben değilim. Uf, bir defu başım ağrımaz artık. E, aklıma gelmişken Aslan'ın kimliği var mı? Hayır kimlik yok. Sadece bu boş deri kaplı eski püskü defter var. Peki. Gerisini kendinden öğreniriz. Tam zamanında geldiniz. Çok şanslı birisiniz. Ee, adınızı söyler misiniz beyefendi? Ben... Ben ölüm. Anlamadım. Lütfen bir kez daha tekrar eder misiniz? Ölüm. Ben Ölüm. Başınız nasıl oldu? 39 saat uykusuzluk ve aralıksız çalışma. Kazan gibi dedikleri böyle bir şey olsa gerek. İntihara teşebbüs eden garip hastamız nasıl? Tecrit odasını aldık ve ellerini sıkıca bağladık. <gülüyor> Tabi kuvvetli bir sakinleştiriciyi de unutmamak gerek. Biz üzerimize düşeni yaptık şimdi sıra sizde doktor bey. Ya ne demezsiniz Leyla Hanım? Hastamızı bekletmeyelim o halde. Merhaba, ben Doktor Mehmet Kamal. Memnun oldum Doktor. Ama benim için endişelenmenize gerek yok artık. Çünkü bunu tekrar yapmayacağım. Bunu duymak sevindirici. Ciddiyim ben. İnanın. Hele orada o saçma sapan ipte 20 saat asılı kaldıktan sonra bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir ipte 20 saat asılı kaldınız ve ölmediniz. Gerçekten tebrik ederim. E bu çok uzun bir süre. Benim için değil. Peki sizin ayrıcalığınız nedir? Ayrıcalık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yalnızca zamanımı boşa harcadığımı anlıyorum. Ben yaşamıyorum. Sizi yaşamadığınıza inandıran nedir peki? Adınız ne demiştiniz? Ölüm demiştim. Adım ölüm. Beğenmedin mi doktor? İstersen başka şekilde söyleyeyim... Anobis... Thanatos... Yengvang... Ölüm... Büyük Uyku... Azrail... Seç birini... Ee, daha önce de böyle bir girişiminiz olmuş muydu? Hayır... Ama düşünmedim diye. Yani birçok kez... Hı hı. Bu durum... Ağır bir depresyon gibi görünüyor... Öyle mi dersiniz... <gülüyor> Buna siz karar verebilir misiniz? Yani uzmanlığınız nedir ki? Yaşam bölüm ölüm mü? <gülüyor> Peki tam olarak ne zaman böyle hissetmeye başladınız hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum Sanırım 1300'lü yılların ortalarıyla 1650'ler arasında bir yerlerde Pekala bakın ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama siz benimle dalga geçiyorsunuz. İlgilenmem gereken başka hastalar da var ve zamanımı bu şekilde dalga geçerek çalmak sanırım hoş değil. Sevgili başucu sorgucum. Unutuyorsun galiba. Sen soruyorsun, ben cevaplıyorum. Üstelik tüm içtenliğimle. Evet. 1300'lerin ortasında, kara veba sırasında başladı bu ruh halim. Avrupa'nın üçte birini götürdüm. Fransa'dan başlamıştım. Sonra o da yetmedi. Derken büyük İzmir ve İstanbul depremleri. Sizce bu depresyon için yeterli değil mi? İnanın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bakalım doğru anlamış mıyım? İntihara kalkıştınız. Çünkü kara vebadan sorumlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ve tarihi İzmir ve İstanbul depremlerini de siz yaptınız. Hayır, hala anlamadın mı doktor? Ölüm yalnızca adım değil, aynı zamanda işim. Hayat başladığından beri benim her gün yaptığım rutin iş. Sanırım bu birini depresyona sokmak için yeterli bir neden. Ama tükendim, daha fazla yapamayacağım, istifa ettim. Öyle mi? Yani artık kimse ölmeyecek. <gülüyor> Şükürler olsun anladınız. E bu durumda artık siz de işinizi bırakabilirsiniz. Hatta tatile bile çıkın. Hayatın güzelliklerini yaşayın derim. Madem istifa ettiniz neden intihar etmek istediniz? Bunu anlamadım. Çünkü onlar bana istifa edemeyeceğimi söylüyorlar. Onlar da kim? Onlar... Yani bildiğiniz onlar Kutsal varlıklar Evrenin yöneticileri Tanrı Kader Artık siz onlara ne diyorsanız Doktor Mehmet Bey Doktor Mehmet Bey lütfen acil servise geliniz Şimdi gitmem gerek ama işim bitince yanınıza geleceğim Rica ederim rahatsız olmayı Lütfen işinize bakın Nasılsa bana yardım edemezsiniz Ben öyle bir şey söylemedim hem buranın psikiyatri departmanı gerçekten çok iyidir. Ah sizler. Ah siz doktorlar yok musunuz? Asla hastalardan bıkmıyorsunuz değil mi? Oysa işin ilginç yanı ben her zaman bu hastaneden hoşlanmışımdır. Daha önce burada bulundunuz mu? Evet. Hem de birçok kez. Bakın... Eğer bana gerçek adınızı söylerseniz hastane kayıtlarına baktırabilirim. Böylelikle dosyanıza ulaşırız ve tedaviniz çok daha çabuk hallolur. Mehmet Bey, adımı söyledim ya. Gerçekten komiksiniz. Ama çok genç ve iyi yüreklisiniz de. Buradan aldığım ilk canı hatırlıyorum da. Kemal Ergen. Zavallı Kemal Ergen. 27 yaşındaydı ve bu hastaneden aldığım ilk ruh onunki oldu. 19 Aralık 1975. Doktor, bana inanmıyorsan kontrol et. Bilgisayarda verilerde sizde. Eğer bana inanmıyorsan kontrol et. Sorun nedir? 8 yaşında bir kız çocuğu. Ağır ateşi var. İsimsiz hastamız nasıl? <gülüyor> Karabeba'dan ve tarihi İzmir ve İstanbul depremlerinden sorumlu olduğunu düşünüyor. Ne güzel işte. Tarih boyunca olanlar için artık kimi suçlayacağımızı biliyoruz. Evet. Kurtulduk ve suçluyu bulduk. Sen iyi misin? Hayır değilim Leyla. Kafamdaki bu korkunç ağrı, göz yuvalarımdaki sancı, bu abuk sabuk gürültüler... Ya benim yerinden çıkacak gibi. Allah'tan sabaha bitecek. Neyse biraz daha dayanayım. Bence de. Leyla bana bir iyilik yapar mısın? Tabii. Ne istiyorsun? Ben bu küçük kızla ilgilenirken sen de burada ilk ölen hastanın adını öğrenebilir misin? Tabii öğrenirim. Hatta başınız daha da ağrımasın diye gelip söylerim de. <gülüyor> Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haberle başlayalım. Kötü haber, hastamız hala nasıl olduğunu... ...anlayamadığımız bir şekilde ellerini çözmüş... ...ve odanızda kahve içiyor. Hmm. Çok ilginç. E, birinin yardım olmadan kendini çözemez ki. Neyse. İyi haber ne peki? İyi haber, istediğiniz bilgiyi buldum. Hastanemizde ilk ölen kişi Kemal Ergen. Ölüm tarihinde 19 Aralık 1975. Kemal Ergen Ben odama gidiyorum İsimsiz hastamızla konuşmanın zamanı geldi Oradan nasıl kurtuldun? Yani seni bağladığımız kemerlerde Kahvenin tadını bile unutmuşum neredeyse Lütfen doktor, ben dev dinozorlarla bile başa çıktım. İki basit kemerin beni durduracağını düşünmedin herhalde değil mi? Kemal Ergen'i kontrol ettin mi? Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. O zaman neden kafan karışmış gibi duruyorsun? Hastanın adını internetten öğrenmiş olabilirsin. Üstümde bilgisayar taşıyormuş gibi mi görünüyorum size? Eğer gerçekten bilmek istiyorsan her şey bu defterde yazılı. Tıpkı diğer kabzettiğim ruhlar gibi. Bir kalem bulup bunları yazmış olabilirsin. Yanıma geldiğinde defter boştu değil mi? <gülüyor> Bunu nasıl açıklayacaksın? Sen ne anlatmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Ne yani? Senin gerçekten Azrail olduğunu mu? He? Benim buna inanmam mı bekliyorsun? Tamam sen Azrail'sin. Mutlu oldun mu? Eğer... Gerçekten ikna olmak istiyorsan şuna bak. Hadi. Hadi aç. Aç şu gazeteyi. Çekim mi? Ne yazıyor? Okur musun? Ölüm ilanları. Bugün hiçbir ölüm rapor edilmiyor. Nedir bu? Bir şaka mı? Ben gülüyor muyum? Ama bu mümkün değil. Yani her gün mutlaka birileri ölür. Artık ölmeyecek. En azından bundan sonra ölmeyecek. Alo. Ölüm ilanlarıyla ilgili aradım. Lütfen kontrol eder misiniz? Nasıl? Koca İzmir'de bir kişi bile mi? Anlıyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hazır aramışken Roma, Tokyo, İstanbul... ...dünyanın başka bir yerlerini de sorusaydın. Bunun çok çok garip olduğunu kabul ediyorum tamam mı? Son 20 saattir hiçbir yerde hiç kimsenin ölmemiş olması... ...gerçekten garip bir şey. Hatta garip ötesi ama... ...bunun kesinlikle seninle bilgisi yok. Emin misin? Evet eminim. Bak... Tamam sen son derece zeki ve ileri görüşlü biri olabilirsin. Ama sen... Sen Azrail değilsin. Lütfen Allah'ım. Sen ailemi koru. Anne. Çocuklarım daha çok ufak. Onları kimsesiz bırakma. Anne. Allah'ım. Benden tek isteğim bu. Çocuklarımı, ailemi koru. Tek isteğim bu. Anne. Anneciğim. Haftalar boyu annenin nasıl ıstırap çektiğini gördüm Mehmet. Ve hazin son yaklaştığında artık o ıstırabın dinmesini diledin. Onu almaya geldiğim zamanki halini hatırlıyorum doktor. Gözyaşları içindeydin. Bir daha hiç kimsenin bu duruma düşmemesi için kendi kendine nasıl da söz vermiştin. Annenin sana 13. yaş gününde aldığı kolyeyi öyle bir sıkmıştın ki avuçların kan içinde kalmıştı. Sırf bu yüzden de doktor olmayı seçtin. Anımsıyorsun değil mi? <Gülüyor> Aman Allah! Sen, sen gerçekten Azrail'sin. Değil mi? Evet. Gerçekten Azrail'im. Bana vurmak ister misin? Ya da intikam almak. Hadi durma. Önemli değil. Anlarım. Bütün bu olanlar... ...sen istifa ettin diye öyle mi? Ölüm ilanları sayfasını gördün. Bundan sonra kimse ölmeyecek mi? Bundan sonra... ...uzunca bir süre. Söylediğim gibi... ...işi bırakmamdan hiç hoşnut olmadılar. Ama... Ama sen doğru olanı yaptın. Öyle diyorsun. Ama... ...bazı dezavantajları olacaktır. Ne gibi mesela? Nüfus patlaması gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dünya biraz daha kalabalık bir yer olacak. Olsun. Bununla yaşanabilir. İnanamıyorum. Bu her şeyi değiştirir. Senin yaptığın, yani burada olan bu şey, bu an, bu bir mucize. Hadi evlat, yapma böyle. Beni ağlatacaksın. Doktor Mehmet Bey. Doktor Mehmet Bey, lütfen acil servise geliniz. Hiçbir yere gitme tamam mı? Seninle konuşacak daha çok şeyimiz var. Buradayım. Hiçbir yere gittiğim yok. Hemen dişe etme. Unuttun mu ben istifa ettim. Artık ölüm. Yok. İçin rahat olsun. Durum çok kötü Mehmet Bey. Trafik kazası. Servis aracı gaz yüklü bir kamyona çarpmış. Sekiz kişi ve hepsinin durumu çok ağır. Tamam. İşe koyulalım hemen. Ee, yanık uzmanı Aziz Bey idareyim. Sekiz kişi olduğunu bilirim ve plastik cerrahiden destek istiyorum. Ee, tabii onlara da iş düşecek. Hadi hadi hadi çabuk olun. Serum istiyorum. Hasta bilgilerini istiyorum. Leyla. Neyin var? Mehmet Bey. Bu doğru olamaz. Yanlış bir şeyler var. Nasıl yanlış bir şeyler var? Monitöre bak. Kalp atışı yok, tansiyon yok, hiçbir şey yok. Görmüyor musun? Şey, monitörlerde bir yanlışlık olmalı. Kalpleri durmuş ama hala yaşıyorlar. Burada neler oluyor? Bu insanların hepsi aslında ölü olmalı. Ama olamaz. Hala hareket ediyorlar. Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Doktor bey, doktor bey nereye gidiyorsunuz? Odamıza. Siz dediklerimi yapın. Birazdan gelecek. Ne hal doktor? Birileri ölmediğine göre bu telaş nedir? Tekrar işine dönmelisin. Ha. Bunu yapmamı istemiyorsun değil mi? Biliyorum ama ne istediğimin önemi yok. Seçim şansın yok. Anlasana. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Evet. Sensiz hayat bir mucize değil. Bir bela. Bak, eğer işini yapmazsan insanlar ıstırap çekecek ve ölemeyecekler. Sen zaten bunu biliyordum, öyle değil mi? Kuşkularım vardı ama inanmak istemedim. Kanat ister misin? Aşağı acil servise gel benimle. Of doktor. Dört buçuk milyar yılda bir gün tatil yaptım. Şu duruma bak. Ama işini yapmak zorundasın. Hadi. Doktor, en son ne zaman durup bir gül kokladın? Bunun için vaktimiz yok. Bence var. Peki. Bundan bir yıl önce sanırım. Sevgililer günüydü ve yapayalnızdım. Kendime bir gül almıştım. Koklasana şu gülü. Hadi evlat. Sana zarar vermez. Bu kokuyu hatırladım. Ne çağrıştırıyor? Hayat. Beni dünyaya geri getirmek istemekle... ...tam olarak neyi istediğinin farkında mısın? Kesinlikle evet. Gül ellerinde kupkuru olduğuna göre... ...sanırım işine dönüyorsun değil mi? Sakıncası yoksa defterimi alabilir miyim? Aç onu şimdi. Neden? Lütfen açar mısın evlat? Ama burada benim adım... ...benim adım yazıyor. Evet. Evet. Ne kadar garip bir durum diyeyim. Aşağıdaki hastaların yardıma ihtiyacı var ve Allah başım. Doktor, otursan daha iyi olur. Oh, başım. Başım çatlayacak gibi. Gel bir bakayım. Şimdi daha iyisin değil mi? Sanırım evet. Gerçekten rahatladım. Neler oluyor? Bu yerde yatan benim bedenim. Baş ağrılarının nedeni beyin kanamasıydı. <gülüyor> Kendin de gördün. İsmin ismin defterde yazılıydı doktor. Senin zamanın gelmişti. Hayat saatin durmuştu. Ama ben daha 33 yaşındayım. Bu hiç adil değil. Daha yapacağım bir sürü iş vardı. Hastalarım Belki güzel bir aile Bu, bu hiç... Şimdi neden depresyona Girdiğimi anlıyorsun değil mi Şey Olanı biteni unutsak Sen beni tekrar yerime koysan Olanı biteni unutmak mı İnan bana evlat Bunu yapmayı isterdim Gerçekten isterdim Ama işler böyle yürümüyor Değil mi Korkarım ki Hayır Gitme zamanı doktor. Tamam ama bir saniye. Bilmem gereken bir şey var. Çok önemli. Geçen gece acile gelen hasta. Hani tabancayla vurulan. Son anda kurtardığım. Gerçekten onu kim kurtardı? Ben mi? Sen mi? Eğer o odada sen olmasaydın evlat. O da şu an benim defterimde kayıtlı olacaktı. Benim de bilmem gereken bir şey var. Çok önemli. Sakıncası yoksa söyler misin? Hayat kurtarmak nasıl bir duygu? Biliyor musun? Kendini çok iyi hissediyorsun. Gerçekten iyi hissediyorsun. Evet. Anlıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne dersin doktor? Bu güzel yağmur altında bir yürüyüşe çıkalım mı? İşte hikaye budur. Doktorun yerinde olmayı hiç istemezdim inanın. Ama o yaptığı işe inanan biriydi. Eh bu yüzden ölüm onu incitmeden kanatları altına aldı bence. Ah, ah! Yaşam ve ölüm hep yan yana yürür öyle değil mi? Çünkü onlar ki varoluş döngümüzün en değerli parçalarıdır. <gülüyor> Eğer inanmıyorsanız doktorumuza sorabilirsiniz. <gülüyor> e o da bizden biri. <gülüyor> Artık kendisi ara bölge sakini. Üstelik hasta derdi de yok. Tabi işleri yarım kalmış geveze ruhlara yaptığı sonsuz terapileri saymazsak. <gülüyor> ah, hemen aklımdayken bu haftanın it vereyim. Sonra başınıza bir hal gelir, bir şey olur benden bilmeyin. Ya da bilin. Çok da umurumdaydı sanki. <gülüyor> Bakınız sayın dinleyicilerim sevgili faniler şu anda hangi şehirde NTV Radyo'yu dinliyorsanız frekans sayısını toplayın. Örneğin İzmir frekansımız FM bandında 95.7 Toplamı 21 eder. 2 artı 1 eşittir 3. <gülüyor> Demek ki üç vakte kadar bir şekilde yollarımız kesişecek. Mesela sevgili yazarımız Necmettin Tetik de olabilir. <gülüyor> Ay ne de güzel olur ya. Yani neyse. Haftaya cuma gecesi büyülü bir ceket hikayesi dinlemek istiyorsanız ona göre aklınızı başınıza alın ve bu şirin şeker hayaleti unutmayın. Çünkü bendeniz mikrofondaki hayalet sizi unutmayacağım. <gülüyor> istifa Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenc Ölüm Dündar Müftüoğlu Mehmet Bora Sivri Leyla Yeliz Gerçek Anne Nilgün Kasapbaşoğlu Kadın Özden Ay Yıldız Efektör Ufuk Tangel Profondaki hayalini